ayet-i kerimede ey Resulüm sen onların içinde bulunduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir buyuruyor. Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin o kadar zulmine rağmen Mekke'de bir azap inmedi. Yani müşrikler bile Efendimiz'in rahmetinden istifade etti. Fakat hicret oldu. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye döndükten sonra orada Azap başladı, kıtlık başladı. Hatta başlarını kaldırıp semaya baksalar, başları dönüyor bir beyazlık görüyorlardı. Efendimiz'e geldiler yine. Ondan bu musibetin kalkmasını istediler. Şimdi bu ayet baktığımız zaman, demek ki bir gönül, Allah Resulü ile dolarsa, o açla yanarsa, ateş, o gönlü yakabilir mi? Ben burada... Asıl saadetten birkaç pırıltıyı nakletmek istiyorum. Yani onlar nasıl Allah Resulü'nü tanıdılar ve nasıl Allah Resulü'nün her halini bir tatbikata geçirdiler. Ümmü Derda radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Ebu Derda bir söz söylediğinde muhakkak tebessüm ederdi. Buna sorular, Ebu Derda niye böyle bir şey başa ki niye tebessüm halindese? O da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediğinde muhakkak tebessüm ederdi. Enes bin Malik, Efendimizin malum 10 yaşında gelen, o buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din kardeşinden birini 3 gün görmezse onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua eder, evindeyse ziyaret eder, hasta ise şifa dilemek için evine gider, geçmiş olsun derdi. Nasıl bir içtimalleşme, nasıl bir toplum meydana geliyor, nasıl bir asli ı saadet toplumu. Allah Resulü'nün insana bakış tarzı. Yağla bin Mürre radıyallahu anh şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında pek çok defa seferlere katıldı. Çok defa seferlere katıldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir insan ölüsüne rastladığında derhal defnedilmesini emrederdi. Onun Müslüman olup olmadığını sormazdı. Demek ki burada görüyoruz ibadullahı istihkar yok. Herkesin son nefes bir meçhul. Yine ilahi adaletle kıyametteki bir manzarayı Efendimiz aktarıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki koyun görüyor, birbirine toz vuruyorlar. Ebu Zer diyor, biliyor musun diyor, bunlar niçin diyor birbirine toz vuruyorlar. Ebu Zer hayır yaz, bilmiyorum diyor. Ancak Allah'ın için birbirine toz vurduklarını diyor, Allah biliyor diyor. O kıyamet günü diyor, bu koyunların birbirine toz vuran koyunlar arasında bile bir hüküm verecek buyuruyor. Malum onlar da yaratılacak. Onlar da birbirine haklarını alacaklar. Ondan sonra künü tura toprak ol denilecek. Hatta kafirler de imrenecekler o hayvanların toprak olmasını yeniden. Yakulül kafiru ya leytine küntü Keşke biz de bunlar gibi hayvanlar gibi toprak olsaydık diyecekler. Yine bir yarış yani. Bir şey niyet ettiğimiz zaman hemen onu tahakkuk ettirme. Efendimiz bu şekilde arzu ediyor. Bunu da Ebu Bekir radıyallahu anh, oğlu Abdurrahman naklediyor hadiseyi. Sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra hesabına döndü. İçinde bugün oruçlu var mı dedi. Hazreti Ömer ya Resulallah dün gece oruç tutmak aklıma geldi. Fakat tutamadım gaflete düştüm dedi. Ebu Bekir radıyallahu evet yarı dün gece oruç tutmayı düşündüm ve sabah, sabah oruçlu olarak çıktım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendim yine içinizde bugün bir hasta ziyaretini bulunan var mı dedi. Ömer radıyallahu an. Yarısı sabah namazını kıldık daha yerimizden oynamadı yerimizden kalkmadık dedi daha hasta ziyaret edecek vakit olmadı dedi. Hacı Ebbekir radıyallahu anh, duydum dedi Abdurrahman bin Af dedi hasta olmuş dedi. Mescid-i Nebeviye sabah namazı gelmeden hemen Abdurrahman'ı ziyaret ettim dedi. Efendimiz sordu, bugün içinizde bir yoksulu doyuran var mı? Daha sabah namazı, yani daha erken, daha gün başlamadı. Sordu, içinde bugün bir yoksul doyuran var mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh, daha yeni namaz kıldık. Daha mesciden çıkmaya vakit kalmadı dedi. Ebekir radıyallahu anh buyurdu ki, ya Rasulallah mescide girdiğimde ihtiyacını arz eden bir yoksul gördüm. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir parça ekmek vardı oğlumun elinden o ekmeği aldım, onu yoksula verdim. Bu dedi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir dedi, senin cennetini müjdeliyorum dedi. Hazreti Ömer içini çekti. Ve ah dedi. Efendimiz Hazreti Ömer'i de memnun edecek bir söz söyledi, Allah Ömer rahmet eylesin buyurdu. Allah Ömer rahmet eylesin bir tekrar. Ne zaman bir hayır yapmak isterse, Ebu Bekir muhakkak onu önüne geçer. Demek ki bu nedir? baktığını bir iman heyecanı, Allah Resulü olan bir muhabbet. Onun her anını, her şeyini taklit edebilme. Yani onun nefesiyle hayat bulabilme. O nefesle yaşayabilme. Efendimizin gönlünü hoş edebilme. Ebekir radıyallahu an sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir yeri vardı. Oraya kimseye vermez. Hemen efendimin yanı Ebekir radıyallahu anh otururdu. Ancak Abbas amcası geldiğinde yerine kalkıp Abbas'a ikram ederdi radıyallahu anh'la. Bu amcasına gösteren bu hürmet Allah Resulü'nü çok mesut ederdi. Yani daima arardı Allah Resulü'nü ben nasıl memnun edebilirim diye. Biz demek ki arayacağız hep hayatta. Allah Resulü'nü ben nasıl memnun edebilirim? Hangi civarlarda dolaşırsam, nasıl bir hizmet edersem, nasıl bir yaşarsam ben Allah Resulü'nü mesut edebilirim. Yine Efendimiz'den kim küçüğümüze merhamet etmez, büyüğümüze de hürmet göstermesi bizden değildir. Bir nezaket kaidesi. Yine Ebu Kürsaf'a şöyle diyor. Ben annem ve teyzem Resulullah'a biat edip yanından ayrıldığımızda annesi ve teyzesi Allah'ın biat için gidiyor. Annesi ve teyzesi diyorlar ki Yavrucum, bu zat gibisini biz hiç görmedik diyorlar. İlk defa görüyorlar Peygamber Efendimiz'e bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbisesi ondan daha temiz, sözü daha yumuşak, başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nurlar saçılıyordu. Efendimiz'in tasvir, kelimelerle Efendimiz'in resmi. i̇bn Abbas rivayet ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aynı gündüz ışıkta gördüğü gibi gece karanlığında da görürdü. Yine burada çok mühim amellerimizin, Allah razı ona arz ettiğinizde, Heysemi naklediyor hadisi. Efendimiz buyur hayatım senin için hayırlıdır. Hayatım senin için hayırlıdır. Vefatım da senin için hayırlıdır. Yani hayatımda 1400 sene onu yaşadığı sahibi arında hayat da hayırlı ümmet için bugünkü hayat da hayırlı. amellerin bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a hamd ederim. Yani bugün bu saatte bizim güzel bir amelimiz varsa o Allah Resulüne arz ediliyor ona hamd ederim. Kötü bir şey gördüğümde de senin için Allah'a istiğfar ederim. Ne kadar rauf ve rahim peygamber efendimiz. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede geçen rauf ve rahim esmasının yalnız kamil tecellisini peygamberler içinde yalnız peygamber efendimiz de. Yani en mühim peygamber efendimiz yakından tanıyabilmek. Onun ruhani dokusunu tanıyabilmek. Yine malum ayet indi. Hucurat Suresi'nde. Peygamberi kendi aranızda çağırır gibi çağırmayın. Bu ayet inmeden evvel Ya Muhammed diye seslenirlerdi. Ya Übül Kasım diye seslenirlerdi. Bu ayet indikten sonra sahibi Ya Nebi, Ya Allah, Ya Resulallah diye hitap etti. Kur'an-ı Kerim'de de Ya Muhammed diye bir hitap yok. Cenab-ı Hak Ya Muhammed diye bir hitap etmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya Resulü, Ya Nebi olarak yani biz ne kadar Efendimiz'e bir tazim, ne kadar bir hürmet göstermemiz lazım. Hep bu Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfunu ve bizim de bu lütfa ne kadar kalbi hayatımızı yaklaştırabileceğiz. Yine sahibinin heyecanı, Ayşe Validemiz anlatıyor. Uhud Harbi'nde harrem mevkine gelince salih bir kadın olan Hint binti Amr'a rastlıyor. Hint kocası Amir bin Ceruh, oğlu Hallat ve kardeşi Abdullah'a. Hepsini bir deve üzerine yüklüyor götürüyor. Aşebadi mi soruyor? Her şeyi olmuş. Koca şeyi olmuş. babası şeyi olmuş. Kardeş şeyi olmuş. Hazreti Ayşe soy geride ne var diyor? Şu cevap veriyor o hayırlı hanım. Hayırdır diyor. Resulullah sağdır. Merak etme diyor. O sağ olduktan sonra her musibet bize hafif gelir buyuruyor. Yine Sümeyra Hatun var. Bu da Uhud günü Medine bir çalkalanıyor. Muhammed öldürüldü diye. Ve çığlıklar kopuyor, feryatlar çıkıyor. Herkes yola düşüyor. Gelenlerden haber almaya çalışıyorlar. Bu sırada Sümeyra da iki oğlu, babası, kocası ve kardeşinin şehit olduğu haberi geliyor. O mübarek hanım da diyor ki, bana diyor siz diyor ne olur diyor. Allah Resulünü gösterin diyor. Saadır diyor. Yok diyor, göreyim diyor. Onu diyor gönlüm diyor görmeden huzur bulmayacak diyor. Gösterdiklerini dahiler gidip elbisesinin ucunu tutuyor, elbisesinin ucundan öpüyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Sen sağ olduktan sonra diyor, gayrı hiçbir şey ben aldırmam diyor. Nasıl bir heyecan?